İsmi Celil Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şanı yüce ve cebbar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bir ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeye vakıf olan ve ayıpları örten Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ve gündüzün yaratıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Biz O'nun kullarıyız. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Biz O'na hamd ederiz. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Biz O'na şükrederiz. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın Resulüdür. Ey diri ve kayyum olan, Allah'ın rahmeti, yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ailesinin ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun. Ben şahitlik ederim ki sen Rab'sın ve yaratıcısın. Allah'ım beni bağışla. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi.